Tam altı ay birbiri ardından... Panalde de Rouen gazetesinde... ...şöyle yazılmış haberler çıktı. Picardi'nin... ...verimli bölgelerinde... ...yolculuk yapmış olan... ...herkes... ...Buag-Giom yokuşundan geçerken... ...yüzünde korkunç bir yara bulunan... ...sefil, perişan bir adama... ...mutlaka rastlamıştır. Bu adam herkese bela olur, ...herkesi rahatsız eder... Yolculardan neredeyse haraç alır. Orta çağda haçlı seferlerine katılan bir takım serseriler, oralardan getirdikleri cüzzam, e, sıraca gibi hastalıkları kasaba alanlarında rahatça herkesin gözleri önüne sererlerdi. Biz de hala orta çağın o korkunç döneminde mi yaşıyoruz yoksa? Bir haber de şöyleydi. Serseriliği yasaklayan yasalara karşı büyük kentlerimizin çevrelerini bir sürü yoksul kirletmektedir. Bunlardan kimilerinin tek başına dolaştıkları da görülmektedir ama bunlar da diğerlerinden daha az tehlikeli olmasalar gerekir. Belediyecilerimiz bu konuda ne düşünüyorlar acaba? Sonra Hume Bir takım öyküler de uyduruyordu. Dün bua giyom yokuşunda ürken bir at peşinden de körün neden olduğu bir kazanın öyküsü geliyordu. Hume işi o biçimde çekip çevirdi ki sonunda körü hapse tıktılar. Ama sonra yine salı verdiler. Hume yeniden başladı. Bu bayağı bir savaştı. Sonunda zaferi kazandı. Düşmanı yaşadıkça bir düşkünler evinde kapalı kalmaya mahkum oldu. Bu başarı eczacıyı şımarttı. O günden sonra ilçede bir köpek çiğnendi, bir samanlık ateşe verildi. Bir kadın dayak yedi mi, Hume hep ilerleme aşkının papaz düşmanlığının ışığı altında bunları halka bildirmekten geri durmadı. İlk okullarla bilgisiz papazlar arasında elbette papazların aleyhine olarak kıyaslamalar yapıyor. Kimseye verilmiş yüz franklık bir ödenek dolayısıyla sen Bartelumi gecesinde protestanların toptan öldürüldüklerini anımsatıyor, yolsuzlukları haber veriyor, iğneli sözler sokuşturuyor, kendi deyimiyle şakalar yapıyordu. Aslında ortalığı kırıp geçiriyor, tehlikeli olmaya başlıyordu. Ayrıca gazeteciliğin dar sınırları içinde buna aldığı için çok geçmeden bir kitap, bir yapıt yazmaya da özendi. Bunun üzerine oturup Yonbil Bucağı'nın genel istatistiği ve iklimine ilişkin incelemeler adlı bir kitap yazdı. İstatistik yüzünden felsefe ile ilgilendi. Toplum davaları yoksul sınıfların ahlakının düzeltilmesi, balık yetiştirme yöntemleri, kavuşukluk, demir yolculuk falan gibi büyük büyük işlerle uğraşmaya koyuldu. Sonunda kendi halinde bir insan olmaktan utanç duymaya başladı. Artistik tavırlar takınıyor, pipo içiyordu. Salonunu süslemek için pompadur tarzı iki tane şık heykelcik aldı. Eczaneyi de hiç bıraktığı yoktu tersine. Yeni buluşların hiçbirini gözden kaçırmıyordu. Çikolatacılığın büyük hareketlerini izliyordu. Aşağı Sen iline, Koka'yı, Revolentia'yı ilk getiren o oldu. Pulver maşenin hidroelektrik zincirlerine merak saldı. Kendisi de bunlardan bir tanesini takmıştı. Akşamları yün yeleğini çıkardı mı, kocasının altında kaybolduğu altın helezonu gören Bayan humenin gözleri kamaşıyor, bu eski bir iskit gibi her yanı sımsıkı bağlı bir sihirbaz kadar da görkemli adama tutkunluğunun gittikçe arttığını hissediyordu. Hume, Emma'nın mezarı hakkında da çok güzel düşünceler oluşturdu. Önce mezarın mermerden kumaşa sarılı bir sütun parçası, sonra da bir piramit peşinden de bir Vesta tapınağı sütünler üzerine oturtulmuş bir kubbe ya da bir harabe yığını biçiminde olmasını ileri sürdü. Hazırladığı bütün planlara da bir tane Sakım Söğüt konduruyordu. Sakım Söğüt'ü kederin zorunlu bir simgesi sayıyordu çünkü. Şer'le birlikte Ruan'a giderek bir mezar yapıcısının atölyesindeki meza çeşitlerini gördüler. Yanlarında Brido'nun arkadaşı olan bir ressam da vardı adı Wolfria olan bu ressam sürekli tekerlemeler söyleyip duruyordu. En sonunda 100 kadar resmi inceleyip bir plan ısmarladıktan sonra Ruan'a ikinci bir yolculuk yaptıktan sonra Charles türbe biçimi bir mezarda karar kıldı. Türbenin başlıca iki cephesinde elinde sönmüş bir meşale tutan bir peri bulunacaktı. Kitabiye gelince Hume, Latince'de dur yolcu anlamına gelen staviatör'dan iyisini bulamıyordu. Ama orada kalıyordu, durmadan kafa patlatıyordu. İkide bir staviatör deyip duruyordu. Sonunda buldu. Amabilem kankuem kalkas güzel bir kadını çiğniyorsun. Bu kitabe de kabul edildi. İşin tarafı şu ki Charles Bovary Hep Emma'yı düşünüyordu ama onu unutuyordu. Hayalini zihninde tutmak için çabaladıkça kaçıp gittiğini hissederek umutsuzluğa kapılıyordu. Bununla birlikte Emma'yı her gece rüyasında görüyordu. Hep aynı rüyaydı bu. Şarl Emma'ya yaklaşıyordu. Tam karısını kucakladığı sırada Emma çürüyüp kollarının arasından düşüveriyordu. Tam bir hafta akşamları kiliseye giderken gördüler onu. Bernison iki, üç kez onu görmeye gitti üstelik. Sonra semtine uğramaz oldu. Zaten Hume'nin söylediğine göre papaz hoş görmezliğe sofulığa döküyordu işi. Zamane anlayışına ateş püskürüyor. Her on günde bir vaazlarında Volter'in nasıl can çekiştiğini anlatmaktan geri durmuyordu. Bilindiği gibi Voltaire kendi dışkılarını yiyerek ölmüştü. Charles Bavari çok tutumluca bir yaşam sürdürüyordu. Ama eski borçlarını ödeyebilmiş değildi. Loro senetleri yenilemeye yanaşmadı. Haciz kaçınılmaz hale geldi. Bunun üzerine Charles annesine başvurdu. O da kendi mallarından bir bölümünü oğlunun ipotek ettirmesine razı oldu. Ama gelini aleyhinde de bir sürü şey yazdı ona. Sonra bu özverisine karşılık Feliste'nin yağmasından arta kalmış bir şalı istiyordu. Şal, şalı vermek istemedi, ana oğul bozuştular. Barışmak için ilk adımını atan yine yaşlı kadıncağızı oldu. Bertie anneme alayım bana da can yoldaşı olur diye haber yolladı. Charles buna razı oldu ama kızı tam yola çıkacağı sırada adam cihazını Elia'ya kesili verdi. Bunun üzerine ana oğul bir daha barışmamacasına adam akıllı bozuştular. Charles'ın sevgileri böyle birer ikişer kayboldukça o da kızının üstüne daha çok düşüyordu. Ama Bert onu kaygılandırıyordu. Eczacının ailesi ise pırıl pırıldı. Neşe içindeydi. Dünyada her şey bu aileyi memnun etmek için birleşmişti sanki. Napolyon babasına laboratuvarda yardım ediyor. Atali ona grek biçimi bir başlık örüyor. Irma reçel kavanozlarının ağızlarını kapamak için kağıt kapaklar kesiyor... Franklin'de çarpım tablosunu bir solukta ezbere okuyordu.